Elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyh rasulillah Seferilikte sünnet namaz kılsam günaha girer miyim diye bir soru sorulmuş Seferilikte Allah rasulü aleyhissalatu vesselam sünnet namaz kılmamıştır Şimdi iki türlü sünnet var birisi Mukayyet olan Yani mukayyet olan günlük kıldığımız sünnetler namazların sünnetleri Bunlar da müekket olan sünnetler. Mesela günde 12 rekat kıldığımız sünnet var. Sabah namazında iki rekat, öğlen namazı farzından önce iki, iki, dört, farzından sonra iki, altı. Sabahla beraber sekiz etti. İkindi gayri müekkettir, kişi kılabilir de, kılmayabilir de. Ee, akşamleyin farzdan sonra iki, on etti. Bir de yatsıdan sonra iki, on iki rekat sünnet var bu sünnetleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolculukta kılmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gittiği hiçbir yolculukta bu sünnetleri kılmadı. Abdullah İbni Omar radiyallahu anh diyor ki, ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne kadar yolculuk yaptıysam hiçbirinde e, sünnetleri kılmadı. Ben Ebu Bekir radıyallahu anh'la ne kadar yolculuk yaptıysam... ...hiçbir yolculuğunda bu sünnetleri kılmadı. <Gülüyor> Babam radıyallahu anh'la ne kadar yolculuk yaptıysam... ...hiçbirinde bu sünnetleri kılmadı. Osman Ali radıyallahu anh'la ne kadar yolculuk yaptıysam... ...bunlar bu sünnetleri kılmadı. Dolayısıyla... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yapmadığı bir şeyi yapmak... ...vebaldir. Evet... Kişi bu sünnetleri kılmakla bid'ate düşer. <gülüyor> e, Bid'at nedir? Bid'at seyyiye cinsindendir. Hasenet cinsinden değildir. Yani sünnetin tam zıttıdır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in terk ettiğini terk etmek de sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'in yaptığını da yapmak sünnettir. Dolayısıyla Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu terk ettiyse bizler de terk edeceğiz. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediği mutlak sünnetler vardı. Mesela, mescide girdiği zaman tahiyyat-ül mescid kılmak. Aleyhisselatü Vesselam bunu mukimken de yapardı, seferikken de yapardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestten sonra iki rekat kılmak. Bunu mukimken de yapardı, seferikken de yapardı. Vitir namazı. Ya da kıyam dediğimiz, gece namazı dediğimiz namaz, aleyhissalatü mukim mukimken de yapardı, seferiyken de yapardı. Dolayısıyla duha namazı, aleyhissalatü mukim mukimken de yapardı, seferiyken de yapardı. Bu tür namazları, ister mukim olsun, ister seferi olsun, kişi bunları kılmakla, ecre hasıl olur, ve sünnete uymuş olur. Ancak yolcu olan kimse, Allah'ın emri gereği, Nasıl ki namazı kısaltıyorsa o halde sünnetleri de terk edecek ancak mutlak olan sünnetleri ifa edecektir. En doğrusunu bilen Allah subhanehu ve teala'dır. Subhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa en testagfiruke ve etubu ileyk.